Elhamdülillahi Rabbil ve salatu ve ala Resulü'nün Muhammedin ve ala anihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. 28. 162. ayet sureden Cuma suresini inşallah işlemiş olacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Suretul Cuma. Cuma suresi. Cuma toplanmak, bir araya gelmek manasına olmuş oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk Cuma nerede kılmıştı? Mekke'den Medine'ye 622 yılında hicret ederken... Kuba Mescidinde. ilk defa orada Kuba Mescidini yapıyor ve ilk Cuma namazını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada kılıyor. Medeniyetin ihra, ihda, aşerete, ayet. Demek ki on bir ayet kelimeden ibaretmiş Cuma suresi. Gerçi aşağıda gelince Cuma hakkında bir genel bilgi de vereceğim. O Cuma ile ilgili ayet geldiğinde orada dile getirir. Bismillahirrahmanirrahim. Yüsebbihu lillah. Allah'ı tesbih eder. Geçen bir önceki ay sembaha da he, gördüğümüz gibi yani Kur'an-ı Kerim'de sebaha yüsbihu elhamdülillahi lezi gibi ifadelerle Cenab-ı Hak'ın tesbih eden mesela 7 tane surede elhamdülillah ifadesiyle ondan sonra bu 28. surede iki kere sebaha iki kere yüsbihu gibi ifadelerle Allah'ı tesbih eder. yani bu da bize gösteriyor ki Kur'an'ın aslında özü hülasası Cenab-ı Hakk'a ibadet. Yani varlıkların, kainatın, evrenin, şuurlu, şuursuz, akıllı, akılsız, bütün varlıkların bir ibadet ve tesbih içerisinde İsra suresinde ifade edildiği gibi Ve imni şeyin illa bir bihamdi Hiçbir şey yoktur ki Allah kendi lisanıyla, kendi diliyle yani bir kedi mırmırlarıyla Mırmır, biz mırmır diye anlarız ama o ya rahim, ya rahim, ya rahim der. dikkat edin biz hava rüzgar estikçe vuuu anlarız. Oysa hu değil hudur Mesela rüzgar hu diye eser. Yani zamir. Allah demez de hu der. Biz de diyoruz ya hu Allah. Diyada bütün sesler hocam toplansa yine hu sesi olur. Aynen. Yani bütün kainatta mesela tık tık o diyelim ki taşların tak tak tık tıkları. Onlar da kendi insanıyla Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor. Hani ne gibi? Diyelim ki biz bir turisti, bir arabı vesaire. Konuştuğu zaman anlamıyoruz. Anlamıyoruz deyince ha, bu adam işte anlamsız şey konuşuyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Anlamamışsak yani o bizim eksikliğimizdendir. Yani demek ki o bir şeyler söylüyor ama biz anlamıyoruz. Aynı onun gibi taşından bitkisine, hayvanından bütün canlı varlıklara, meleğine vesairesine kadar her bir varlık kendi lisanıyla, kendi diliyle, kendi ifade tarzıyla Cenab-ı tesbih ediyor. Siz... Türkiye'de değil de Arapistan'da gelseydiniz Arapça konuşacaktınız. Birbirinizle öyle anlaşacaktınız. İngiltere'de gelseydiniz İngilizce konuşan herkesle aynı şekilde anlaşacaktınız. Çin'de gelseydiniz aynı şekilde Çince konuşup diğer sefer başkalarını anlamayacaktınız. Kendi dilinizi anlamış olacaktınız. Hayvanlar ne yapıyor? Birbirleriyle anlaşıyor. Mesela belgesellerde çok var. Yani affedersiniz mesela hayvan çıta, arslan vesaire geliyor bir ağacın dibine. Bevle diyor. Bura benim sınırım. Öbürü geliyor, anlıyor. Ha, bu ben falan de, falan de. bir tanı yeridir. Onun yeridir. Yani onun için o sınırı geçmeyeceksin. Yani kendi işaret dilleriyle, sözleriyle, ifadeleriyle, hatta hal ve hareketleriyle ne yapıyor? Birbirleriyle anlaşıyor, konuşuyor, dile getiriyor. Yüsub bihillah, yunesihu, Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih eder, beni ve uzak kılar. Fellâ Öncesinde de geçtiği gibi yüsebbihullâhe. Buradaki lam zâittir. Allah'ı tesbih eder. Ne mâfi's ve mafil art. Göklerde ve yerde olan. Daha önce de dediğimiz gibi semâvât çoğul geliyor, art tekil geliyor. Arzın içerisinde de aslında çoğul manası mevcut olmaktadır. Çoğul manasına da arz ifadesi tekil olsa da çoğul olarak da zikredilebilir. 7 kat sema, 7 kat arz böylece katman olaraktan içerisinde bulunan her şeyleriyle Allah'ı tesbih eder. Fizikri ma Önceden de ifade ettiğimiz gibi burada niye ma, ma, ma, ma fil ar diye ifadesi, niye ma geçiyor da, mesela öncekinde demişti ya, niye men geçmiyor? Orada şunu söylemiştik, men akıllar için kullanılır, ma ise daha cemi, kapsamlı olaraktan akıllı da içerisine alır. Yani akıllı akılsız akıllı, akılsız, hepsi mananın içerisindedir. Yani ne kadar varlık varsa, ne kadar varlık varsa o tahliye bunun ekser ne yapmış olur? Çoğunluğu galip olmuş olur, çoğunluğu. Çünkü hüküm neye göredir? Eksere göredir. Onun için eksere göre olan hüküm gereği olaraktan, burada men değil de ma olarak zikredilmiş oluyor. Yerde ve gökte olan ne varsa, ma o şey ki, ma şey manası var. Şey ne? Eşyanın tekili. Eşya ne? Varlıklar. Şey varlık demektir. Yani var olan ne varsa, Allah'ın var ettiği ne varsa varlık adına yokluktan çıkıp vücuda gelmiş varlık adına ne varsa her şey Allah'ı tesbih eder. Böylece dışarıda hiç varlık kaldı mı? Kalmadı. Yok. Hepsini şey kapsamın kapsamdır. içerisine aldı. Ma ifadesi. Onun için o kapsam alanı içerisinde varlıkların kapsamı alanı içerisinde olan her şey Allah'ı Allah tesbih eder. He, o Allah el-Melik. Melik, Malik, Mürk hepsi aynı kökten gelir. Melek, meleğe de melek denilmesi onların bir güç kuvvet sahibi olması. Allah meliktir. Yani diyelim ki kaba ifadeyle hani kral falan da deniliyor kral, padişah, yönetici, hakim manasında her şeye sahip olandır, maliktir. El kuduz aynı zamanda yine münezzehtir bütün kusurlardan. Kuduz şu manayı ifade ediyor temizlik namına ne varsa çirkinlikten uzaklık namına güzellik ve temizlik varsa odur. Böylece bir insan ne kadar temiz olursa o derece Allah'ın Kudüs ismi o insanda tecelli eder. Kirli olan insanda Allah'ın Kudüs ismi tecelli etmez. Temiz insanda. Bu temizliği iki şekilde de alabilirsiniz. Maddi temizlik ve manevi temizlik. Manevi temizliği çok olan insanda Allah'ın Kudüs ismi. Maddi temizliği çok olan insanda Allah'ın Kudüs ismi daha çok tezahür eder, görünür, yansımış olur. Ha, el el amma la bihi. Kendisine yakışmayan bütün şeylerden nedir? Uzak ve belidir, münezzehtir. Daha nedir o Allah? El aziz, izzet sahibidir. Güç, kuvvet ve kudret sahibidir. Daha el hakim, böylece fi mülki ve sun'i. Mülkünde izzet sahibi, sun onda da hikmet sahibidir. Hikmet nedir? Abesiyetin zıddıdır çirkinlik, olumsuzluk namına ne varsa hepsinden uzak olandır. Hikmet sahibidir, hakimdir, bilerek yapandır. Yaptığı her şeyde birçok maslahar, fayda ve yarar bulunandır. Hüvellezî o Allah ki ba'asefil ümmiyyin el arabe ve ümmiyyü la yektubu vela kitaben ne yazıyor ne de herhangi bir kitap okumayan ümmi bir peygamberi Araplardan Allah gönderdi. Ümmi üzerinde aslında çok durulabilir. Ben özetle şunu ifade edeyim. Ümmi, evet okuma ve yazması olmayan. Allah bir ümmiyi gönderdi. Resulen minhum. Onların içerisinden. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmi olan bir resulü, bir peygamberi gönderdi. Ümmi aslında siz de biliyorsunuz. Ümmi hangi kökten geliyor? Ümm. değil mi? Ümm neydi? Anne, anne. Anne demektir. Yani ümmi annesine mensub. Ümmi anasından doğduğu gibi. Siz yani ananızdan bir, doğduğunuzda bir, bir şey, şey biliyor muydunuz? Bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyordunuz. Hatta ayette var, ayeti kerimede var. Siz ananızın karnından hiçbir şey bilmiyor iken Cenab-ı Hakk ne yaptı? Dünyaya gönderdi. Hiçbir öğretti. şey bilmiyor. İşte Efendimiz anasından doğduğu gibi daha sonra herhangi bir şey öğrenmedi. Peki bunun anlamı, manası, hikmeti ne? Anlamı şu. Efendimiz zamanında en rövaçta olan belagattı, edebiyattı, maaniydi, icazdı, icazdı, beyandı, hitabetti, kutbeydi, konuşmaydı, güzel söz sanatı idi. Şimdi Efendimiz eğer o dönemdeki bilgin insanlar gibi şair olsaydı, kahin olsaydı, edebiyatçı olsaydı, belagat ve maaniyi bilmiş olsaydı o zaman ne olurdu? Kur'an-ı diyebilirdi ki, zaten Muhammed önceden de edebiyatçıydı. Çok evde... iyi haşa, şiir söylerdi, şairdi, bilgeydi, eğitim görmüştü, bilgi sahibiydi. Muallaka seba dediğimiz yedi meşhur şairden birisiydi. O ne yaptı? Haşa, önceki bildiklerini geldi, kitap olarak bir Kur'an olarak ortaya koydu gibi bir şüphe meydana gelirdi. Oysa hiçbir şey okumamış ve yazmamış olan bir insandan Allah aşkına... Kur'an gibi bir kitap çıkar mı? Asla. Demek ki Kur'an ifadesiyle böylece Efendimiz'in ilk muallimi, ilk öğretmeni kim olmuş oluyor? Böylece insanların öğretmesi neticesinde bir öğrenme değil de direktmen Allah'ın talimiyle öğretmenliğiyle, eğitmesiyle, bildirmesiyle Efendimiz biliyor. Ayetin ifadesiyle o وَمَا يَنْتِقَانِ الْهَوَىٰ Illa o kendi heva, heves, istek, arzu, bilgi, kırpıntı, kırıntı, ufak tefek bildikleri şeyleri söylemez. O direkt ben Allah'ın kendisine vahyettiği vahyi söyler. Allah ne vahyetmiş ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu ifade eder, onu dile getirir. Onun için onun konuştuğu şey insan sözü değildir. O vahyi söyler. Allah ne söylemişse, Cebrail ne ise o vahye mazhardır, direktmen vahyi dile getirmiş olur. Onun için ümmide böylece beşeri kırpıntılardan uzak doğrudan doğruya Allah'ın eğitiminden, tabiri caizse tezgahından, tedrisatından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geçmiş. Ondan dolayıdır ki ifadelerinde tamamen Kur'ani bir ifade, bir belagat, bir meani, bir icaz, bir icaz, bir beyan değil mi? Adeta tabiri caizse sihirleyici etkisi. Arası. Bak 1400 sene geçmiş çok şey gene söylenebilir de Kur'an-ı Kerim ile ilgili. Yani 1400 sene geçtiği halde sanki ilk defa nazil olmuş gibi ne yapıyor? İnsanı etkiliyor. İçerisindeki hakikatler gün yüzüne çıkıyor. Biz öğrencilere sınıfta da gösteriyoruz videolarda. Mesela daha yeni yeni ilmin keşfettiği şeyleri 1400 sene efe, Efendimiz söylüyor. Mesela merceğin Bahreyn'i yar塔kıyor. Beynimde anlarsın. Rahman suresinde ve Kur'an'da iki yerde geçer. Efendimiz tatlı suyla acı suyunun, tuzlu suyunun bir araya gelip bitişmediğini haşa Efendimiz Mekken'in dışına, Medine'nin dışına çıkmamış ki. Nereden bunu araştırdı bildi? Su araştırıcısı değildi ki Kaptan Kustu gibi. Nasıl bunu bildi? Nereden bildi? Gökyüzünden haber veriyor, yerin derinliklerinden haber veriyor. Bırakınız onu. ...dünyanın ötesinden, ahiretten haber veriyor... ...bırakın onu... ...Allah'tan haber veriyor... ...yani kainatın ötelerin ötesinden haber veriyor... ...bu kendi bilgisi... ...değil... ...olamaz da yani, mümkün de değil... ...ümmi, ümmi yani, ümmi... ...hiçbir şey okumamış... ...geçmişlerin kitaplarından herhangi bir şey okumuş değil... ...öğrenmiş değil... Aziz ...bilgi sahibi değil... ...direktmen Cenab-ı Hakk'ın eğitiminden geçmiştir... ...ümmi... ...hani şimdiki daha iyi anlayasınız diye söylüyorum... Diyelim ki üniversitede akademik dereceler var. Doktor, doçent, profesör bir de ordunaryuz profesör var. Or, ordunaryuz profesör herkes olamaz. İşte daha iyi anlayasınız diye diyelim ki dünyada bir tane ordunaryuz profesör var. İşte ümmi o demektir. Efendimiz tabiri caizse hiç daha kimsenin ulaşamamış olduğu ordunaryuz profesör. İkincisi yok yani. İkinci eşi benzeri olmayan. En zirve noktada, ilimde, bilgide, belavatta vesaire. Edebiyatında da... Halde. In... Nasıl? Ümmi olduğu halde o derecede. Ümmi olduğu halde. Zaten ümmi olduğu için öyle. Ümmi olduğu halde öyle bir yana, ümmi olduğu için öyle. Evet. Yani ümmi olduğundan dolayı derecesi yüksek. Aynen. Yoksa diğer insanlar gibi bilgi sahibi olsaydı okuduğu yere kadar giderdi. En fazla bilemedim profesör olurdu. Bir noktaya gelirdi, orada kalırdı. Ama... Öyle o kadar açık ki dünyanın sonuna kadar yolu gidiyor. Kıyamet koptu yine bitmedi. Ahiret başladı yine bitmedi. Cennet cehennem başladı yine bitmiyor. Niye? Çünkü ümmi olduğu için ebediyete kadar giden hakikatlardan bahsediyor. O sonsuz hakikatlardan ümmi olmasıyla bahsetmiş oluyor. İşte yine onlardan. Onların içerisinden Muhammed aleyhisselatu vesselamı Allah ne yaptı? Ümmi olarak o Arap kavmine göndermiş oldu. Ne yapıyor o Muhammed? Yatlu aleyhim ayeti el Kur'an. Kur'an'ın ayetlerini onlara okuyor, tilavet ediyor, dile getiriyor, söylüyor. Ya ehl kitab, taale ilak elimetin sevain beynenuve beynokum diyor. Değil mi? Ey kitap ehli, sizinle bizim aramızdaki eşit olan bir kelimeye gelinin. Gelin diye Allah'ın ayetlerini ve kitaplarını el yani kitabı müşriklere insanlara okumuş, anlatmış, duyurmuş, bildirmiş oluyor. Daha ne yapıyor? Ve yüzekiğim küfür nedir? Rısun küfür nedir? son ha şiir küfür pisliktir, necistir değil mi? Onlar işte böyle küfrün necasetinden, pisliğinden. Necisliğinden arındırıyor. Şirkten onları tahir kılıyor, tenzi ediyor, arındırıyor, temize çıkartıyor. Daha ne yapıyor? O cahil. O asrına ne diyorduk? Cehalet asrı. Efendimiz gelince ne oldu? Saadet asrı. Bak cehalet asrını saadet asrına çevirdi. Ne yaptı? Okuma bilmeyen o kavmi. Okuma bilmez o. Sadece muallekat safa gibi belirli şairler vardı. O kavme kitabı talim etti. Kur'an'ı onlara öğretti. El-Kur'an. Daha neyi öğretti? Vel-Hikmete. Hikmeti öğretti. Her şeyin mana ve hakikatını, evet. yüzünü, nedenini, niyesini, niçinini, nasılını onlara öğretti. Bugün eğitimde de var mesela birine 5K. 5K. Hazreti Ali'nin de dediği gibi eğer neden, niye, niçin, nasıl... Gibi sorular olmasaydı, kim gibi sorular olmasaydı, ilim olmazdı. İşte ilmin olmasında onlara hikmeti, her şeyin hakikatini öğretiyor. Her şeyin hakikatini. Resul hikmeti, mekâfetullah. Hikmetin de başı nedir? Allah korkusudur. İşte onlara Allah korkusunu, hikmetin en büyük ilim nedir? Hikmettir. Her şeyin iç yüzünü, yani batıda buna felsefe, felsefe yarım yamanak. Ama felsefenin hakikati hem maddeyi hem manayı beraber içe alan hikmet olmuş oluyor. Yani mafih minel ahkâmi, o Kur'an'ın içerisinde bulunan hükümleri ne yapıyor? Efendimiz aleyhissalâhu aleyhi ve sellem onlara okuyor. Ve in, buradaki in aslında in neden? Yani muhaffifetun minessakîle, in neden tahfif edilmiş, hafifletilmiş? He, i̇n. o isma mahsufun, in'in şart edatı olduğu içindir ki onun, İsmi de hasfedilmiş. Ey yani, وَاِنَّهُمْ Onlar kânûr idiler. Min kâblü öncesinde. Yani kâblü meci'i. Efendimiz daha gelmeden önce o Arap kavmin ne durumda idiler? فِيِلَّهْ <gülüyor> فِيْ <m standby> Yani, beyinin, apaçık. Bir yani apaçık. Y다는... Bunun başka gizlisi, saklısı yok. Tamamen yani. Tamamen apaçık bir sapıklık içerisindeyken içerisinde iken Efendimiz onlara elini uzattı, onları o sapıklıktan, dalaletten çıkarttı, onunla da kalmadı hikmet ve kitabı onlara öğretti. Onunla da kalmadı, şirkin necesinden, ritsinden, pisliklerinden onları arındırdı ve daha güzeli de onlara Kur'an-ı Kerim'i okumuş oldu. Ve ahirin, sonrakilerine gelince, ahirin daha iyi, evvelun ve sabikunel evvelun Minel muhacirin. Yani bir evvelkiler var, bir sonrakiler var. Ve ahirine, gel diğerlerine gelince, daha sonraki gelenler. Akfun ala ümmiyyin. Bu ümmi ile beraber oraya atfediyoruz diğerleri. E yani el mevcudin minhum, onlardan. ve atine minhum ba'dahım, onlardan sonra gelenler. Yani İslam alimleri bunu neye ayırıyor? Üçe ayırıyor. Efendimiz zamanında gelenler sahabeler, ondan sonra gelenler tabi'inler ondan sonra gelenler tebe-i olmuş oluyor. İşte buradaki o sahabiler ve ondan sonra o sahabilerden sonra gelenler, efendimizden sonra gelenler sahabiler. Ondan sonra gelenler tâbiînler burada sahabilere alıyor. Lema vaktâkî lerm yer hakubihim. Daha onlara gelmemiş olanlar, daha gelmemiş olanlar. Fisâbi kâtiben faddi. Yani sahabenin bilinmektedir ki sahabenin tamamen fazileti, sebkatiyeti. Onlar sahabeler nedir? Sabi'kundur. Sahabeler nedir? Önden, giden, önden gidenlerdir. Evvelundur. İlklerdir. Evet. Onun için sahabeye en büyük bir veli dahi, en büyük bir evliya, bir imam-ı azam. Mesela sahabenin en küçüğü genel olarak vahşi kabul edilir. Sahabenin derece bakımından en düşüğü vahşi. Onun dışında onlardan sonra gelenlerden kimi söylerseniz söyleyin i̇mam Gazali'yi söyleyin, İmam-ı Azam'ı söyleyin, Yok, Şeyh Muhyiddin-i Arabi'yi, i̇mam Rabbani'yi söyleyin. Hiçbirisi sahabenin en güçlüğüne yetişecek. Cemil diye ce atın toz, toz bile alamayacağım. Belki o biraz abartı gibi ama yani bir gerçek var. Bir gerçek var. Yani sahabeye hiçbir büyük alim de olsa, başka bir alim de olsa. Asranın en büyük evliyası olsa bile hocam. Evliyası da olsa ona yetişemiyor. Onun için sahabe mesela o konuda Abdul Rahman'ın caminin güzel bir sözü var. Oldu. Farisi olarak da Abdul Rahman'ın cami diyor ki, o sözünden sahabiler öğrekten. Ya Rasulallah ki baş etçünseki eshabı kerv, dahili cennet şevder zümrey eshabı tu. O revet der cennet der cehennem kıyraves. O seki eshabı kerv, men seki eshabı tu. Ya anlamı şu Ya Rasulallah nasıl olur? O ashabı kefin kıtmiri, köpeği o ashabı kef ile beraber cennete girsin. Ben cehenneme gireyim. E, bu reva mı ya Resulallah? Eğer o ashabı kefin kıtmiri cennete gitmek için o ashabı kef ile beraber arkadaş ise ben de senin senin değil bak senin senin arkadaşlarının ashabının ben de neyim kıtmiriyim. O cennete girsin ben cehenneme gireyim. Bu reva mıdır ya Resulallah? Yani bu cesaret ister böyle bir şey. Ba Abdurrahman Câmi bu konuda yarasunullah çi baş et çünkü saki eshab kerv, cennet şebem der zümre eshabı tu, oravet der cennet der cehennem keyer. Oys, o saki eshab kerv, ben saki De öyle ya, o ashabı kerv değil mi? Mesela hayvanlar burada biraz açayım. Hayvanlar ölünce hani bunu Nebes suresinin sonunda da yaleiteni kültuturaba. O kafirler diyecek ki biz de keşke hayvanlar gibi toprak olsaydık. Çünkü hayvanların ruhları ebedi kalacak, cesetleri ise toprak olacak. Ama bazı hayvanlar müstesna. Onlar hem cesetleriyle hem ruhlarıyla cennete gidecekler. İşte onlardan birisi de Ashab-ı Kehf'in köpeği. Diğeri Salih Peygamber'in devesi. Diğeri Süleyman Aleyhisselam'ın hüdhüdü. Bir diğeri bir rivayete göre Efendimiz'in Adba adlı devesi. Bunlar böylece hem cesetleriyle hem de ruhlarıyla beraber... Cennete girmiş olacak. İşte Abdurrahman-ı cami öyle diyor. Ya Resulallah o kıtmir cennete girsin. Eee ben cehenneme gireyim. Bu reva mı? Eğer o kıtmir ashab kef'in arkadaşları ise çünkü beraber gitmişler diye mağarayacağım. O zaman ben de senin arkadaşım arkadaşım. ashabının kıtmiriyim. Ashabının köpeğiyim. Ashabının kıtmiriyim. O ashab nereye gidecek? Cennete. O halde ben de onların kıtmiri olduğuma göre ashabı keyf gibi ben, ben de nereye giderim? Ben de onlarla beraber cennete giderim. Büyük bir cesaret, evet. Ben de hayvanlarımın bulunduğunu söylüyorlar. Evet. Hocam o ruhları cennete Cesetleri toprak oluyor, ruhları cennete gidiyor. gidiyor. Ruhları cennete gidiyor. Yani ruhlarıyla hayvanlar ruhlarıyla bakidir. Ruhlarıyla cennete gidiyor. Fakat saydığım bu hayvanlar hem ruhuyla hem de bedenleriyle cennete gidiyorlar. Yani bu hayvanlar Ödül bu, olarak. cennette gidiyorlar ki bu, bu diğer normal hayvanlar. Cennette mi gidiyorsa Arafat'ta mı gidiyorlar? Yok cennette. Onlar da cennette. Ama ne olacak? Onlar da mahşerde hani Efendimiz diyor ya Allah boynuzsuz koyunun hakkını boynuzlu koyunlar alacak. Onlarda da adaletini tecelli ettirecek. İkincisi mesela hayvanların helal rızıkları leşlerdir. Onun için bir hayvan mesela bir ceylan gibi bir hayvanı yediği zaman başka bir hayvanı yediği zaman canlıyı o zaman o hem dünyada cezalandırılır hem de ahirette cezalandırılır hakkını alır çünkü onun hakkı nedir? Ölmüş hayvanların leşleridir. Evet o. Hocam ya, hayvanların cesetleri toprak oluyor. Heh. O zaman insanların insanlar cesetleriyle beraber mi cennete girer? tabi cennette insanlar cesetleriyle beraber cennette zaten insanın onu da söyleyeyim insanın cinden farkı üstünlüğü oradan ileri geliyor insanlar cesetleriyle yani Allah'ın insanın cinden büyüklüğü üstünlüğü de oradan ileri geliyor ceset sahibi çünkü Cenab-ı Hakk'ın Cinlerde görülmeyen birçok isimlerinin tezahür ve tecellisi insanın bedende, bedeninde görülmektedir. İnsanın bedeni harikalık ve üstünlük ve Cenab-ı Hakk'ın birçok isimlerinin tecellisine, ortaya çıkmasına, görülmesine, anlaşılmasına vesile olmaktadır. Mülk insanı yani Cenab-ı Hak inni cairun fil ardı halife Bakara suresinin başında evet. ben yeryüzünde bir halife yani sonradan gelen seçkin ve seçilmiş bir varlık yaratacağım demesi insan çünkü son model bir varlıktır. İnsanın son model olması, onun cesediyle olmuş olmasından. Evet. Tabi bu bedenle mücursun. Tabii ya. Yani burada beden nedir? E sen namaz kılarken ruhunla mı kılıyorsun? Yok. Kötülük yaparken ruhunla mı yapıyorsun? Yok. Bedenle beraber değil mi? Her konuda beden sana ortak. Onun için ahirette, mükafat ve cezada da beden ruha ortaktır. Şey şey, hayvan... Cennette lezzet, hayvanlar, dedim ya ruhlarıyla gidiyor. Evet, yani orada Hayvanlar cehennem yok. Yani, oh. Senin ahşerde yalanlar bahimdir mi? Şöyle bak ne dedim. Onlar mahşerde boynusuz koyunun hakkını Allah boynusu koyundan alacak. Yani hayvanlar içerisinde ceza olacak. Çünkü sorunlu olmak için ne olması lazım insanın? varlıklar akıllı olması lazım. O varlıklar akıllı, şuurlu, bilgili olmadıkları içindir ki onlar için ceza olarak bir cehennem olayı yok. Ama ne olacak? Burada önemli olan şu. Allah'ın adaletinin tecellisi. Şunu hiç unutmayın. Hadis-i Kutsi'de Rabbimiz sefakat rahmeti ala bir. Benim rahmetim, azabımı geçmiş diyor. Evet. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmış ama hiç unutmayın ki Allah'ın adaleti de rahmetini kuşatmıştır. Ne gibi? Evet. Efendimiz ve ma ersennake illa rahmetellil alemin. Bütün alemlerine olarak gönderilmiş? Rahmet olarak gönderilmiş. Ama o rahmet peygamberi aynı zamanda ne diyor? Kızım Fatıma da suç işlese o cezalandırırım diyor. Peki bu rahmete aygırı bir şey mi? Hayır. Burada nedir? Her, rahmet her şeyi kuşatmıştır. Ad, adalet adalet rahmeti kuşatmıştır. Adaletsiz bir rahmet rahmet değildir. Adaletsiz bir rahmet rahmet değil. Böylece Allah hem rahmetini hem de adaletini tecelli ettirecektir. Ve, a, evet. Lema yel hakubihim ve onlara katılmayanlar, daha gelmemiş olanlar sahabilere... Hangi konuda fisaabikati ve faddiye, sebkat etme, öncü olma ve fazilet noktasında. Yani bir de onlar vardır. Yani böylece o efendimizden sonra gelen sahabiler burada Cenab-ı Hak aslında sahabilere bir iltifat ediyor. Sahabilerin farklılığını dile getirmiş oluyor. Möver aziz ul hakim, fi mülki ve sonu mülkünde aziz, yaptıklarında da hikmet sahibidir Allah ki onlar kim vehmet tâbii on. bunlar onlar da tabiler. Ha, burada var iktisar aleyhim. Burada sadece Kur'an ne yapmış? Sahabilerle getirmesi kafidir. Sahabileri dile getirmiş. Ha diğer bihim ise onlar da tabiin. Daha o sahabilere katılmamış. Ha fi beyani fatl sahabeti el meğvus fihim en nebi sallallahu aleyhi ve sellem min adahum min men bu ise ilehim. Demek ki daha sonra Resulullah'a katılmamış, Resulullah'ı görmemiş ki görmemiş olanlara ne diyoruz? Tabiin diyoruz. Resulullah'ı görmüş olanları da sahabe diyoruz. Ha yani demek ki burada efendimizle beraber gönderilmiş olan sahabilerin faziletinden o daha sonra gönderilenlerden farklı olaraktan o sahabilerin faziletinden bahsediyor. Ve amelu bihi ve kimse daha Peygamberimize iman etmemiş, kabul etmemişken işin başında ne yapıyor? Saf ve evvel İlk safı oluşturdukları içindir ki, ondan dolayı fazilet noktasında o sahabiler öncü ve Kur'anın senasına övgüsüne de masar otuşlardır. Bir de nerede geçiyordu? Fetih suresinin son ayetinde. Muhammedun Resulullah Vellezine ma'ahu Hazreti Ebu Bekir Sırasıyla Vellezine ma'ahu Eşidda'l-küffar ruhama'u beynahüm tarahum Ruki'an -e an celah Ki bunu yani. daha önce de Fetih suresinde anlatmıştık. Sırasıyla Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer Hazreti Osman ve Hazreti Ali'yi Özellikleriyle sıfatıyla Hazreti Ebu Bekir ma'ahu Ondan sonra Eşidda'l-küffar evet. Kafirlere karşı Kâhi şiddetli Hazreti Ömer evet. ruhama'u beynahüm çok merhamet ya. Osman. Hazreti Osman. Hakikaten öyle. Ondan sonra... Çok çok secde eden kişi olaraktan, <gülüyor> rükû eden olaraktan, <gülüyor> ilim <ihr> sahibi, <gülüyor> ibadet sahibi. <gülüyor> Efendimizle beraber ilk emrin geldiğinde ilk namaz kılanlardan olan Hazreti Ali'yi de ibadet ile çok rükû ve secde eden vasfıyla vasıflandırılmış oluyor. Evet ve amru bihi min jami'il insi vel cin ila yomi'l Bu durum kıyamete kadar geçerlidir. Bütün cinlerden ve insanlardan özellikle o sahabeler nedir? Üstündürler. Li enne kulla qarnin hayrun mimmen galihi. Her asır her asır kendisinden sonra gelen asırdan nedir? daha hayırlıdır. Yani birinci asır ikinci asırdan, ikinci asır 3. asırdan, 3. Üçün asır 4. Asır asırdan, 20. asır 21. asırdan. Bu da neden neden ileri geliyor? Efendimize yakın olun, olundukça hangi asırda onlar uzaklaşan asırdan önceki asır daha hayırlı olmuş oluyor. Bu da Efendimize olan yakınlığın bir hayır ve farklılık fazilet olduğunu da dile getirmiş oluyor. İşte bu nedir? işte İşte var ya işaret zamiri. Fadlullah. Allah'ın fazıl ve ihsanı ve lütfudur. Öyle ki, yu'ti men yeşe en Dilediği kimseye bunu verir. O peygambere verir. Ve men zukire ma'ahu. Ve onunla beraber zikredilen o sahabilere dilediğini. Yani orada da bir seçilmişlik var. İkincisi, orada da herkes sahabe olmuyor. Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi ileri gelen de olsa... Bir bakıyor bir sahabe olmadan tamamen müşrik olaraktan ölmüş oluyor. <gülüyor> Demek ki burada insanın kabiliyet ve kapasitesi, istek ve durumu, talebi, duygularının hali gelişmesine göre Cenab-ı Hak ne yapıyor? Talebe göre onu ihsan etmiş oluyor. azim <gülüyor> Allah büyük, fazıl ve ihsan sahibidir. Cenab-ı Hak büyük bir fazla ve ihsana ve lütfa sahiptir meselaüllediğine burada ayrı bir konuya geçti Meünlediğine o kimselerin misali mesele örneği şu ki şudur ki 10 onlara yükletilmiş omuzlanmış omuzlarını yükletilmiş. ne et taurate kendisine tevrat verilen yüklenen kimselerin misali meseli yani tevrat yüklenmekten kasıt ne külli fel amele he. Mükellef olanlar. Onun içerisindekilerle amel etmekle yükümlü olanlar. Mükellef komünlar. Içindek, i̇çindekilerle mükellef olanlar. İçindekilerin yükümlülüğünü omuzlarında taşıyanlar. Ama bu yükümlülük yüklenmiş ama. Fırmaya sonra lam yahbilo sonra o yüküne yapıyorlar, omuzlarından atıyorlar, yüklenmiyorlar, o mükellefliklerini yerine getirmiyorlar. Yani lam yamalu bimafiha minnati sallallahu alaihi salem fəlem yükminübihi. O tevratta efendimiz ile ilgili birçok sıfat bulunmuş vasıf bulunmuş iken onlar onların gereğini yapmıyor, yapmıyor ve efendimize fəlem yükminübihi ve efendimize iman etmiyor. Oysa Hüseyin-i gibi bir alim, Kitab-ı Mukaddes'te 114 yerde Efendimiz ile ilgili bilgi var. Hatta Efendimiz onların haamlarına diyor ki, getirin kitabınızı. Benim peygamberliğim ile ilgili noktaları okuyunuz. Aşağıda biraz gelince ifade edeceğim. Okuyunuz. O sırada o haamlardan birisi Tevrat'ı okuyor. Okurken tam Efendimiz ile ilgili kısma gelince parmağını kaldırıyor. Üstüne koyuyor, üstüne koyuyor, kapatıyor. Oraya okumuyor efendimiz orayı oku diyor. imtina ediyor. Ama ayıbı ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'de hep hahamlar yahdumurul hakka diye. Onlar bildikleri halde halde hahamlar hakkı gizlerle ketme derler, saklarlar. Hakikaten yani Yahudilerin din adamları olan hahamlar özellikle efendimizin analarını ne diyor? Yarifun hukema yarifuna ibna Onlar kendi çocuklarını bildikleri gibi efendimizi bilir tanırlar. Şimdi bir insan kendi çocuğunu bilmez mi? Diyelim de, İlahî kitabi düşün. He. Limā atalibnisne hakkal bâtli ve enta ta'lemun. He. Yani deyim ne yapıyor? İltihas ediyor. Hakkı bâtılla kaplatıyor. Bir de yektumul hakka. Hakkı gizliyor. Ve enta ta'lemun. Ve entum ta'lemun ve bildikleri halde hakkı gizliyorlar. Evlatlarını bildikleri gibi efendimizi biliyorlar. Ama buna rağmen ne yapıyor? Ya sen peygamber değilsin. Daha ötesini söyleyeyim. Efendimiz gelmeden evvel Medine'de iki kavim. İki kavim birbirleri düşman. Onlar birbirlerini tehdit ederken nasıl tehdit ediyor biliyor musun? Sen görürsün. Bak o peygamber gelsin seni ona şikayet edeceğiz. Bekliyorlar ha. Ondan sonra Hanayır'da Kus bin Said'e kızıl devesi üzerine binmiş insanlara hitap ediyor. Konuştuğu kimselerin içerisinde Hz. Ebubekir var ve Efendimiz var. He, uzunca bir şiir hakikaten Hz. Ebu Bekir baştan sona okunuyor okuyor. Kusbin Saide'nin kavmi hatta kavmi akrabaları Efendimiz'e imana geliyor. Hatta onlardan birisi diyor ki ya Resulallah, ben de iç içindeydim o zaman da oluyor. Ve o Kusbin Saide o gelecek olan zatın gölgesi üzerimizdedir diyor. Belki de içinizdedir. Yani düşün ha. O derece açık ve ne söylüyor. Bu kadar açık belge oldu. Ben de kitabı mukaddesi baştan sona inceledim. Hakikaten o Hüseyin-i de belirttiği gibi Efendimiz'e işaret eden birçok ayet aynı dediği gibi var. Mesela Faraklık diyor. Faraklık. Faraklık Arapça Faruk demek. Türkçe hak ile batılı birbirinden ayran demek. Evet. Hazreti ben gitmezsem size Faraklık gelmez diyor İsa. Yani ondan sonra Kutsilerin bayrakları beraberindedir. Yani onu da söyleyeyim. İncil'de de mesela sahabilerden bahsediliyor Kutsiler diye. Mukaddes olanlar, yüce olanlar diye sahabilerden bahsediyor. Yani bu kadar ayet kelime açık ve net iken hala iman etmemesi onların demek ki durumunu neye benziyor? Heh, burada söyleyecek onların durumunu Kur'an bakınız neye benzetiyor. Eğer azıcık bir namusları, şerefleri, arları varsa bundan ders çıkartırlar. Kendilerinin ne hale, eşek haline döndüklerini ve düştüklerini görürler. İşte onların misali ne gibidir? Kemesel-i himari, eşeğin, merkebin misali gibidir. Ne yapıyor? يَحْمُلُ اَسْحَارًا Cilt cilt kitap taşıyor, kütüphane, kütüphaneleri sırtında taşıyor. Bir eşeğin sırtına kütüphane yükleseniz derecesine kadar yükselir. Aynı hiç eşek eşek. Ondan sonra şairin dediği gibi eşek altın semer vursan eşek yine eşektir. Onun içindir ki hani mesela eşeğin üstüne altın semer vurun pazara götürün. Altın semerle tartın fiyatına kadar yüksek olur. Ama üzerinden altın semeri çıkartın kimse o eşeğin yüzüne bakmaz. Kimse yüzüne bakmaz. Demek ki onlar da altın altın semer yüklü eşek gibi. Yani kütüphaneleri yüklenmiş. Eşeğin merkebin durumu gibi. Yani kütüben fî ademî intifâibî kitaplar ama kendisiyle faydalanılmayan kitap yüklü, cilt cilt kitap yüklü, kütüphaneler yüklü merkebin durumu gibidir. Mi ise مثallü kavm. Ne kadar kötü bir kavim örneğidir. Ne kadar kötü oldu bu kavim. Ha, metelül kavmi. Bu kavmin meseli durumu, temsili, örnekliliği ne kadar da kötüdür. Bir ise değil mi? Ha, niye tersi nime gibi. Ne kadar güzel, bir ise ne kadar kötü. İkisi de iyilik ve kötülük simgeliyor. Ellezine o kavimin durumu ki ne yaptılar? de bu bir ayat illa. Allah'ın ayetlerini tekzip edip yalanlayan kavmin meseli ne kadar da kötü bir misaldir. Ne misali? Merkep misali. Kitap yüklü merkep misali. El-Musaddika dinnebiya sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Efendimiz'in peygamberliğini tasdik eden Kur'an ayetlerini, Kur'an ayetlerini inkar eden, Kur'an ayetlerini inkar eden o kimsenin durumu gibidir mahsusu biz zem ve mahsfun Burada nedir? Zem ile taksis edilmiş mahsuf olup takdiri şudur. Hazel mesel. İşte bu mesel var ya işte bu mesel ne kadar? Hazel mesel bi'se ise kavm. O kavmin meselini meseli ne kadar kötü bir mesel, kötü bir misaldir. Vallahi layh kavme zalimin yani elkafirin. Allah küfreden zulmeden kavme elbette ki ne yapmaz hidayet etmez hidayet nasip etmez. Burada ayrı konu gel geldi. Ya kul ya Ey Yahudi olanlar de ki ey Yahudi olanlar in eğer düşünürseniz sizin düşündüğünüz gibi zon, tahmin zan da bulunduğunuz gibi ki sizin şöyle olduğunuzu siz düşünüyorsunuz. Ne olarak? Enlekum evliyaullah min dunin nas. Diğer insanlardan hariç olarak, diğer insanların dışında kendinizin Allah'ın dostları olduğunuz düşünüyorsunuz. Biz var ya Allah'ın evliyasıyız ya. Biz Allah'ın dostları sadece biziz. Siz değilsiniz ha. Onun için Tevrat'ta da var. Allah şu andaki Tevrat'ta da var. Allah sadece insan olarak, insan olarak Yahudi kavmini yaratmıştır. Onun dışındakiler hayvan gibidir. Hayvan muamelesini yapın, hatta kollarını kırın. Onlarda hatta birisi televizyonda da gösterdi. Babayla çocuk yan yana kolunu kırıyor adamın. Bu aslında Tevrattaki ne göre, o tahrif edilmiş, bozulmuş Tevrat'a göre. Onun için onlar kendilerinin insan olduğunu kendilerinin dışındakilerin hayvan durumunda olduğunu düşünerekten ondan dolayı insanlara bunca zulüm ediyorlar. Evet. Ki, ne ha, mesela o Tevrat'ta bozuk olan tabi Tevrat'ta. Allah insan olarak Yahudi milletini yarattı. Onun dışındakilerine hayvani muamele yapacaksın. Kollarını kıracaksın. Aynen kolunu kıracaksın. Onlar da Yahudiler öyle yaptılar. O Filistin'de o vatandaşın kolunu aynen taşla, taşlan vuraraktan kırdılar. Bu Kendilerinin o inancına dayanmış oluyor. Kendilerini insan, kendilerinin dışındakilerini de hayvan düşünüyor. Ve sadece kendilerinin Allah'ın dostu olduğunu düşünüyor. Kur'an da onlara diyor ki, Efendimiz'e demesini söylüyor ki, madem durum böyle, ilk ürtüm sadifi, He, eğer diğer insanların dışında sadece kendinizin Allah'ın dostu olduğunu düşünüyor iseniz, In, in edatını, şartın cevabı geldi. Nereden anlıyoruz? Neden e, ne anlıyoruz. Fetemennevul mev. Hadi ölümü isteyin. Ölümü temenni ediniz. Eğer dürüstseniz. İn kuntum sadifin. Eğer doğrulardan iseniz, sözünüzde doğru iseniz, gerçeği söylüyorsanız hadi ölümü temenni ediniz. Neden? Onu dedi aşağıda diyecek. Teallaka bi. Temennev. He. Esşartan ala ennel evle kaydun fithani. Yani in fî fi Fetemennev. Eğer zulumunuzda tahmin ve zannınız, evet burada konu değişiyor. Sünil Ayyrahaman rahim, kuliyah-i yürlizine De ki, ey Yahudi olanlar, kendilerini Yahudi olduğunu söyleyenler, inza antum inandığınız düşündüğünüz, zulmettiğiniz tahminde bulunduğunuz üzere, El Lefum Evliya Allah, mindur Siz ne inanıyorsunuz? Diğer insanların dışında eğer kendinizin Allah'ın dostları olduğunu düşünüyorsanız, inanıyor iseniz, o zaman ne yapınız? Hadi o zaman ölümü isteyiniz. Hadi ölümü isteyiniz eğer dürüst ve doğru iseniz. Eğer doğrulardan iseniz, hadi ölümü isteyiniz. Burada, burada onlar kendilerinin Allah'ın dostları olduğunu söylüyor. O halde, oysa şu andaki Kitab-ı Mukaddes'te de, kendilerinin Allah tarafından sadece insan olarak kendilerinin yaratıldığını onun dışındakilerinin insan olmadığını hatta onlara muamele ederken hayvanca muamele etmelerini onların kollarını kırmalarını onları sürmelerini ifade ediyor sadece kendilerinin insan olduğunu düşünüyorlar bu taallebe bir temennev eşşarfanı ala ennel evvele kaydun fithani eyyani şu anlama geliyor in fi zamikum zâmikum evliyaullah sizin inandığınız gibi eğer Allah'ın dostları olduğu konusunda dürüst iseniz ne yapınız? فَتَمَنَّوُنْ <gülüyor> مَأَوْا O zaman hadi ölüm isteyiniz. Niye bunu söylüyor? Velveliyyü çünkü dost olan ne yapar? Dostunun yanında olmak ister değil mi? Dost nerede olur? Dostunun yanında olur. Dostunun yanında olmayı ister. Velveliyyü dost yusirul ahirete. Ahireti tercih eder. Niye ahireti tercih eder? Dost He, çünkü dostu orada. Çünkü ölünce Allah'a kavuşacaklar. He, madem siz Allah'ın dostu olduğunu söylüyorsunuz, o zaman ölü, ölün, ölümü isteyin, dostunuza kavuşmuş olursunuz. Onu tercih edin. Ve mebdehu el onun başlangıcı nedir? Ölümdür. O halde madem ki dosta kavuşmanın başlangıcı ölümdür, o zaman fetemennehu, hadi siz de o ölümü temenni ediniz, isteğiniz, arzu ediniz diyerekten, Adeta bir yandan tehdit ederekten, bir yandan doğru olmadıklarını Kur'an burada onu ifade ediyor. Nasıl? Şöyle. وَلَا يَتَمَنَّوْ لهو. Ebeden. O da geçici süre değil, hiçbir zaman. Kıyamete kadar. Kesinlikle o ölümü onlar temenni edip arzu etmezler. Çünkü dünyayı tapar derecede, dünya sevgisi her şeylerin ruhlarına işlemiş o insanlar ölümü isterler mi ya? Mümkün değil. He, bir makat demet eyliyim niye ölüme asla temenni etmezler? Çünkü daha önce yapmış olduklarından dolayı, pisliklerinden dolayı ellerinin işlemiş olduğu, ellerinin takdim etmiş olduğu, önceden meydana getirdikleri ne gibi? Bil, e, min küfri bin nebiyyi, Efendimiz'i inkar etme gibi, inkar etme gibi yapmış oldukları günahtan dolayı, önceden işledikleri bu suçtan dolayı asla onlar ebediyen ölümü temenni etmezler. Bu da nedir? El müstenzi mülkizbihim. Onların yalanlarını gerektiren Peygamberimizi inkar etmiş olmaları, dan dolayı onlar asla bu günahtan dolayı ölümüne istemezler. Valla Ali'mi biz zâlimin elçâfirin. Muhakkak ki Allah zalimleri ve kafirleri bilendir. Kul <gülüyor> ey habibim de. İnnel meûte muhakkak ki ölüm. Hangi ölüm? tefirrun minhu. Kendisinden firar edip kaçmış olduğunuz koştuğunuz uzaklaştığınız kaçtığınız o ölüm var ya fe inna işte o ölüm elfa uzayedim buradaki fazayedir inna o ölüm fe inna o kaçtığınız ölüm mülakikum size mülakî olacak kavuşacak ulaşacak varacaktır hımm ve sonra turedu ne nereye ila ani bilgavi geleceği bilen her şeyi bilen yani veşşhâde, açığı ve şahada esrur ve alaniye açılı ve gizdir Ayan ve beyan olanı, gayb ve şehadeti, bilineni bilinmeyeni, görüneni görülmeyeni, her şeyi bilen Allah'a sonra ne olacak? Döndürüleceksiniz. ''Feyyünebbiukum'' Siz Allah'a döndürülünce Allah ne yapacak? size haber verip bildirecek. Neyi? Bi makumtum taamelune yapmış olduklarınızı da Allah size teker teker bildirip haber verecek. Sadece bu kadar mı? Yok. Arkasından fe <gülüyor> yucazikum sizi onun karşılığı olarak cezalandırmış olacaktır. Yağnizine amenu ey iman edenler. Burada konu yine farklı asıl Cuma suresinin konusuna gelmiş oldu. Ey iman edenler izan model salati namaza çağrıldığınızda ne zaman ha minyemu cum'a bir mana fi buradaki yani izan model salati fi cum'a cuma gününde cuma gününün içerisinde namaza çağrıldığınızda fesao femdu, koşunuz koşunuz nereye ila zikrillah sala Allah'ın zikrine yani namaza koşunuz Burada cuma ile ilgili bir şey vereyim. Cuma tabi fıkıh kitaplarında uzunca detaylı bir şekilde ifade ediyor. Cuma namazı akıllı, bali, hür olmuş olan erkeklere farz olan bir ibadettir. Evet, yani böylece kadınlara farz olmamakla birlikte bir tartışmayı da ortadan kaldırmak amacıyla şunu da ifade edeyim. Kadınlar o günün eğer uygun bir ortamda, uygun bir zeminde, Cuma namazını kılarlarsa öğlen namazlarını kılmalarına ayrı eden gerek yoktur. Onun yerine de geçmiş olur. Ancak ortamın müsait olmaması sebebiyle yani bazı fiknelere de sebep olmaması sebebiyle onların evde normal olarak öğlen namazını kılıp farz olmayan Cuma namazı yerine farz olan öğlen namazını kılmaları da yeterlidir. Ama dediğim gibi eğer öyle bir ortam var ise kılma müsait ise e, diyelim ki teravih namazlarında olduğu gibi cuma namazını kılarlarsa ayrı yeter, öğlen namazını kılmalarına gerek yoktur. Cuma toplanmak ve topluluk manasına bir araya gelme manasına gelmiş olur. Müslümanların bayram günüdür. Yani nasıl ki Yahudilerin cumartesi kutsal günü bayramı Hristiyanların pazar günü bayramı ise Cuma günü de birçok önemli olayların bugün de olmuş olmasından dolayıdır ki Cuma günü Müslümanların bayramı bir araya gelmesi, toplanması, istişare, meşveret etmesi, kendi problemlerini gündeme getirip çözüm yolu araması, muhabbete, ihbu kuvvete, kardeşliğe sebep olması sebebiyle Kur'an-ı Kerim'de böylece hatta Efendimiz ne diyor? Üç cuma üst üste kasıtlı olaraktan bir mazereti olmadan kılmayan kimsenin diyor kalbi mühürlenmiş olur. Kalbi mühürlenmesi demek yani İslamiyet'e namaza karşı olan sevgi, yakınlılığı gittikçe zayıflamış, güçsüzlemiş, azalmış. Allah korusunun sonunda da tamamen ilgisiz ve nefrete kadar giden bir durum içerisine girmiş olur. Onun için cuma namazı farz olan bir ibadettir. Onun için alışverişi... He, Burada şey yapmayı, hemen ezan okunduğunda koşmayı ifade ediyor. Burada bir fıkıh daha konusunu zikredeceğiz. Ve ne yapınız? Alışverişi bırakınız. E yani utrukü terk ediniz. Akdehu alışveriş akdini de terk ediniz. Burada cuma namaza çağrıldığında alışveriş yapmak erkeklere haramdır. Kadınlar alışveriş yapmasında beyis yoktur. Erkeklerin o vakitte, o vakitte fıkıh kitabında üç şekilde zikrediyor. Alışveriş yapılması hangi vakitte haramdır? Bir, kimisi diyor ki ezan okunduğunda, kimisi diyor ki hutbe okunduğunda, kimisi diyor ki iki rekatlık farz namaz kılındığında. Üçü de hakikattır. Yani demek ki birincisi, birincisi elbette ki ezan okunduğu andan itibaren, ezan okunduğu andan itibaren bırakılması, koşulması gerekir. İlk hakikat bilinen budur. Ama iş biraz esnekleştirilmiş. İşte hutbe de farz olduğu için iki rekat farz gibi, namaz gibi hutbe okunduğu an veyahut hatta ki aşağıda söyleyeceğiz Efendimiz'i o vakitte bırakıyor sahabiler. Hutbe anında bırakıyor. Veya iki rekatlık farz namaz kılındığında o anda ve zamanda Alışveriş yapmak haramdır. Ne gibi? Haramdır derken basit değil. Bir hırsızlık yapmak gibi, başka bir büyük günah işlemek gibi bir hırs yani haramiyeti ifade etmiş oluyor. alışveriş alışveriş akdini pazarlamasını, konuşmasını, yapılmasını cenabetle böylece bırakılmasını emrediyor. Zaaleykum <gülüyor> işte bu durum hayrululekum in kuntum ta'lemun. Eğer biliyor iseniz bu sizin için elbetteki daha hayırlıdır. Ennev hayrun fef'alû. Madem ki bu hayırdır, o halde ne yapmanız lazım? Hayırlı olan şeyi de yapmanız gerekir. He, namazı kıldın. Kutbeyi dinledin. İki rekatlık farzı kıldın. He, bu durumda durumu eda etmiş oluyorsun. Madem yeri geldi, onu da söyleyeyim. Zuhru ahir namazı Kayseri hariç Türkiye'nin her tarafında kılınır. Kayseri'de yıllardır pek kılınmaz sebebine gelince burada bir müftü bir fetva veriyor. Fetvasında şu noktada haklı. Bir namaz şartlı olaraktan yapılmaz. Yani ben cuma namazını kıldım. Bütün İslam dünyası aynı vakitte eskiden Osmanlılara yapılırdı. Selahattin camilerinde. Büyük camilerde kılınırdı. Hepsi bir arada kılınırdı. Ama şimdi küçük küçük camiler tek bir camide toplu bir anda kılınmıyor. Onun için acaba benim bundan dolayı cumam sahih oldu mu? Evet. Sahih oldu mu olmadı mı? Ondan dolayı eğer sahih olmamış ise ben de tutayım öğlen namazının farzı yerine geçecek olan zuhru ahir namazını kılayım. Böyle şartlı ibadet olmaz. Yani eğer o olmazsa bu olsun. Şeklindeki bir ibadet şartlı bir ibadet olmaz mantıklı. Ama ama ben mesela yıllardır zohur ahir namazını da kıldım ama yıllardır onun yerine üzerimde olmamasına rağmen kaza namazı kılıyorum. Mesela bir cuma sabah namazı, bir cuma öğlen namazı böyle hepsini bu şekilde vitirde en sonunda her cumada bir vaktin kazasını kılıyorum. Yani eğer üzerimde bir kaza durumu var ise, eğer üzerimde kılmış olduğum herhangi bir sebeple namazın batıl olma durumu varsa en azından onun yerine gelebilecek kaza namazı, eğer kaza danı yoksa, ne olmuş olur? Otomatikmen nafile durumuna geçmiş olur. Nafile sevabı kazanması için kılınmasın demektense kılınmasın demektense alternatif olarak ibadet yapıyor. Fazlası olsun ya. Kayseri biraz tüccar olduğu için tüccar aklıyla alışveriş aklıyla kayserilerinde bu durum hoşuna gidiyor ve ondan dolayı ne yapıyor? Adamlar yıllardır o müftünün fetvasından sonra zuhru ahir namazını kılmıyor ama dediğim gibi Varsa üzerinizde kazanız, kılın. Yoksa bile kaza niyetiyle kılın. O da hiç bulunmuyor ise otomatikmen o kıldığınız kaza namazı sizin böylece nafile ibadetiniz yerine geçmiş olur. Onu da antiparantez olarak ifade edeyim. Peki izâ kudiyet-i Namaz kaza olduğunda, eda edildiğinde, yerine geldiğinde, bitirildiğinde ne yapınız? fenteşr <gülüyor> ar. Yeryüzüne dağılırız. Yayılın, yayılın. Buradaki yanlış şu çok önemli. Emr-ı <gülüyor> Buradaki emir, fenteş yürü emri, mübah bir emirdir. Vücubi bir emri, vücubi değil. Emri ibah. Yani artık serbestsiniz. Artık serbestsiniz. Amr'ı Ha, yayılınız. Yani ha, ben ne yapayım hemen alışverişe gideyim, namazı bitirip bitirmez. Niye? Ayet fenteş diyor. Hemen dağılınız etrafa. Buradaki dağılma vücubi değil, ibahidir. Yani mübahdır. Mübah bir durum, serbestsiniz. Artık yeryüzüne ya dağılabilir, işinize gücünüze... Yoksa da ne, ne yapıyorsanız evinize gidebilirsiniz. He vaktavu. Eğer tüccar isen, alışveriş yapıyorsan arayınız. Mutlu bu rızkı, arayınız. Min fadillah. Allah'ın fazil ve ihsan ve lütfundan rızkınızı arayınız. Veskurullah. Kethiren. Allah'ı zikren kesira. Çok çok çokça Allah'ı zikrediniz, anınız, hatırlayınız. Taki ile allekum tuflihun tefuzune ta ki fevzü necata Ta ki felah ve kurtuluşa eresiniz. Ve Ta ki sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı bir cuma. Bu surenin inmesi, ayetin inmesindeki olay da şu. Efendimiz Ali sallallahu aleyhi bir cuma günü hutbe okuyor. Hutbe. Düşün ki Resulullah okuyor ya. Sahabilerde de cuma hutbesini dinliyor. Fakat imet ayru bir kervan geldi. Hani Mekke'ye daha önce sürekli ifade ediyoruz. Mekke'nin iki özelliği var bir ticaret merkezi, bir ziyaret merkezi. Kâbe'den dolayı ziyaret merkezi. Çeşitli zamanlarda panayır ve fuarlar kurulmasıyla da ticaret merkezi. Bir gün hutbe okurken fekatimetin irun bir kervan geldi. Şam tarafından bir kervan geldi ve ve duribelli ya tablo ale'l adeti. Adet üzere, her zaman olduğu üzere o gelince davullara onun gelmesinden dolayı davullara vurulmaya başlandı. Haber verilerek Davullara, davula vuruldu mu He, demek ki bir kervan geldi. Aynen belediyenin ilan etmesi var ya hoparlörde. O zaman hoparlörü de davula vurma. Davula vurur adet üzere davula vurur, gelmesinden dolayı gelmesine haber vermek üzere davullara vuruldu. Bunun üzerine فَخَرَ جَلْهَا النَّاسْ مِنَ الْمَسْجِدِ min gayri, ha. Gayri. Ha. Gayri 12 racul. Hayır. Ha. Hayır. Ha. Hayır 12 racul. kişi hariç bütün cemaat, bütün sahabe efendimizi hutbede bırakıp çıktı gitti. Niye kervan geldi diye. Ticaret kervanı geldi diye. uzun bir ticaret Ha. Yani yok zaten hani belirli zamanlarda panayırlar, alışveriş, fuarlar kuruluyor. Tabii onlar da böyle bir şey kolay değil. Yani bir tır geliyor. Düşün ki alışveriş tırı geliyor. İlk çoktandır gelmiyordu. Onun için millet hemen putlayı bırakıyor koşuyor. Bunun üzerine fenezele. Bunun üzerine bu ayet indi. izara ev ticareten Eğer davulun vurulmasıyla, uzun süre beklenip beklendikten sonra gelmesiyle bir ticaret gördüğünüz zaman اَوْوَا تَلَهْوَا Bir eğlence, bir oyun, herhangi bir şey gördüğünüzde ile ya Siz ne yapıyorsunuz? Ona koşuyorsunuz et ticarematlu bulunduğu elvi yani mesela oyuncak değil ama ne onların nedir uzun süredir bekledikleri bir ticaret yani böyle bir alış gördüğünüzde herleyha o Kaima Siz hemen ne yapıyorsunuz o ticarete koşuyorsunuz ve o neviyi kaimen ayakta tek başına onu bırakıyorsunuz tek başına terk ediyorsunuz bir fil hutbeti ve terekküke fil ve seni ne yaptılar hutbede bıraktılar Kaimen seni ayakta hutbede bıraktılar ve o şeye doğru koştular o ticarete doğru koştular kuldeki iman indallah yani menseva bir sevap bakımından Allah'ın nezdinde olan şey nedir hayrun daha hayırlıdır lillezina amenu iman edenler için Allah'ın nezdinde olan şey elbette daha sayılır. Orayı bir okla en son da halini. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip senin ayakta bırak, bırakıverdiler. De ki Allah'ın nezdinde olan eğlenceden ve ticaretten de üst, üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Öyle. Yani demek ki o seni bırakıp da ticarete koşmaları aslında demek ki şeyi tam bilmemelerinden Allah'ın nezdinde olanın ticaret bakımından, kâr bakımından daha büyük bir kâr getireceğinin farkında ve bilincinde değiller. O da nedir? Sevap. Kim için iman edenler için. Neyden? Mine ve eğlence, oyun vesaireden. Ha. dünya hayatı nedir diyor Kur'an? Lehvun ve Oyun ve eğlenceden ibarettir. Oysa ahiret nedir? Hayrun min lehv. O bütün oyun ve oyuncaklardan hepsinden daha da hayırlıdır öncelikledir. Ve <gülüyor> minet ticaret, oyundan da ticaretten de Allah'ın nezdinde olan elbet daha hayırlıdır. Allah hayrul raziqin, Allah rızık verenlerin rızık verme noktasında, rızık verme noktasında en hayırlı olanıdır. Ahsenül halikin, hayrul raziqin, bu gibi ifadeler. Haşa başka güzeller, başka rızık verenler var da Allah onların en üstünü bir anlamına değil. Rızık verme noktasında, rızık verici noktasında en hayırlı olandır. Rızık vericilik noktasında en hayırlı olandır Allah. Yani kendi içerisindeki sıfatları bakımından en üstün olandır. Yoksa haşa başkasıyla mukayese etme amacıyla değil. Yukarı denilir ki insanın yer zuku Her insan ne yapar? ...kendi ailesini rızıklandırmakla yükümlüdür. Allah'ın kendisine vereceği rızıktan dolayı her insan kendi ailesini rızıklandırma mükellefiyetinde olduğu için... ...bunlar da demek biraz nefislerinin şeyiyle, heyecanıyla olsa gerekli ...Efendimizi ayakta bırakıyor, doğru uzun süredir beklenilen kervanı almak üzere oraya koşuyor... 12 kişi hariç olmak suretiyle. Evet, salakallahu razim. Allah doğruyu söylemiştir. Subhanakallah ilmenelâ illâme allem tâne ille kântelâ aleyhi mûrakîm. Ve ahirudâvâhum ennilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fatiha.